18 yıldır kimse ateşte yanmasın sevdasıyla çırpınan gözyaşının sahne programları artık yanı başınızda. Tecelli Gâh. sizin tecelli Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin sanatının tecelli ettiği muhteşem Kim? Kim? Tecelli Gâh. Onun tecellisiyle değer kazanan Onun en büyük delili Tecelligahı kim? Tecelligahı tecelligahı Kim sağlık ne yapmadın? Ne Her şeyin ulaşılır Hiç olmazsa bir sağlık o bueno şöyle 3 VCV olarak sizlere sunuldu. Kaçış kaçış Ah şu insan oğlu garip bir varlık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 çilelerini mi taşıyorsun sırtında? Seni yoracak, sana sıkıntı verecek bu yükleri bırak. Hamallık yapacaksan, ki mecbursun, aşkı muhabbeti taşı. Aşk hamalı. Aşk, hamalı. Senin o günahlar dolu kalbini gül bahçelerine çeviriverin Allah! Bu çocuk için yaşıyoruz. Biz yüz yıl arasının sevgil savaşçıları Okçular Tepesi Okçular Tepesi Dünya bizi aldattı Daldık dünyayı Yapmamız gerekenleri unuttu Sizde mi terk ettiniz Okçular ol. Tepesini Resulullah'ın emanetini ya bıraktınız mı Ne kasabı ya Rızkım şeymiş şu para Parayı bulan Terk ediyor Okçular Tepesini Parasızım diyen terk ediyor Okçular Tepesi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 İndemekte Bu den kurtulmak istiyorum Bu kafesteki hiçbir şey onu rahatlatmıyor Uçmak istiyor can kuşu Uçmak istiyor ötelere Muhammed Hayır olamaz Olamaz böyle bir şey Vallahi var Cennet var, billahi var. Cennet var, cennet var. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Can kuştu. ben? Can kuşmuştu Allah'a kavuştu mu? Allah'ım, can Üçüncü nesil. 1960'lı yıllarda ekonomik gerekçelerle Avrupa'ya akın eden bir nesille başlayan hareketin sonucu bu programla ele alınıyor. Bitti, kayboldu gibi umutsuzluk ve karamsarlık duyguları içinde değil, umutla, muhabbetle, duayla, yeni mesle bakış. Onların çektiklerini anlatmak mümkün değil Üçüncü nesil ben programı Gençliğe bakışınızı haydi. değiştirecek Koşanacağım yuvamı dağıtacağım Nedensel arzularla kurulan yuvalar Nereye kadar gider Kabe'ye ah. Hepsi... Seni görmeye geldik Seninle doymaya geldik Doyamadım Ravzaya Doyamadım Resulullah Selam yarınlarımızın ümit çiçeklerine Teşekkür ederim Teşekkürler Kaçış Aşk Hamalı Okçular Tepesi Can Kuşu Ve Üçüncü Nisi Göz Yaşı Geceleri في ليده يني بويد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وذضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان صدق الله العظيم Allah'ı hallettiniz mi? Hallettik abi. Hallettiniz. Hamza'nın ödemesi ne oldu? Hamza yamuk yaptı abi. Hamza yamuk yaptı ha? Ne demek yamuk yaptı? Bir kısmını ödedi, diğerini ben ödülemedi. Sonra da temizledik abi. Şehirciler Gözyaşı TV ana Haber Bülteninden hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Şimdi günün önemli haberi veriyoruz. Ünlü Türk bilim adamı Ragıp Kara Bulut'un buluşu olan ışınlamanın formülü çalındı. Teknoloji dünyasını alt üst edecek ışınlama formülünün çalınması, uluslararası imparat <gülüyor> örgütleri, emniyet güçleri ve mafya çiftçilerini harekete geçirdi. Formülü çalanlar aynı zamanda bilim adamını ödü, laboratuvarında ateşe verdiler. Kimliği tam tespit edilemeyen hırsızın gölgü tanıklarının verdiği ifadelere göre Robot resmi çizildi, tihbarat, jandarma, emniyet güçleri ve basın yayın kuruluşlarına gönderildi. Konya Karatay Merkez abi, Fiş, ağız, manüş, çocuklar tanıdınız mı bu adamları? Anladınız abi. Anladın abi. Abi. Bizim salat işte. Polisten önce biz hızlı davranmalıyız. Evet abi. Bu formülü ele geçirirsek, dünyanın en zengin insanı biz olacağız. Evet abi. Adamları toplayın. Evet abi. Nereye gidiyorsa, nereye saklanıyorsa onu bulun. Emredesin abi. Ulan Talat, sen yılanın deliğine gitsen dahi bulacağım seni. Hemen abi. Sayın seyirciler, Göz TV ana haber dütenden hepinize hayırlı günler diliyoruz. Şimdi haberler. Ünlü Türk bilim adamı Ragıp Karabulut'u öldürerek ışınlama formülünü çalan hırsızların şehrimizde görüldüğü bildirildi. Emniyet güçleri hırsızı ve ışınlama formülü mafya çetelerinden önce ele geçirmek için bütün birimlerini alarma geçirdi. Yetkililer robot resme benzeyen kişilerin görüldüğü yerde emniyet birimlerine haber verilmesinin bir vatandaşlık görevi olduğu söylendi. çekirge bir atlar iki atlar ondan sonra düşer. Doğdu bir haber var mı? Bizine yaklaşmışlar abi. Bu da değil Ya bu şifre ne? Bu şifre neydi ya? Arkadaş bu adam ne koymuş bu şifreyi ya? Olmuyor olmuyor Nasıl bulacağım ben bu şifreyi? Bu da değil Bu da değil Bu da Evet. Evet. Tamam. Tamam. Ne oldu? Abi adamlarımız girdiği evi tespit etmişler. Tamam, Kalkın o zaman yürü! Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Şimdi günün önemli haberlerini veriyoruz. Ünlü Türk bilim adamı Ragıp Karabulut'u öldürerek ışınlama formülünü çalan hırsızın dün gece bir eve girerken görüldüğünü haber alan emniyet güçleri adı geçen eve baskın düzenlediler. Fakat emniyet güçlerinden erken davranan mafya çeteleriyle hırsız arasında bir çatışma çıktığı çete mensuplarından iki kişinin öldüğü ve hırsızın da kaçmayı başardığı bildirildi. Şimdi diğer haberleri... Gel Gel Atlarınız lan Bir adamı yakalan bakınız lan Ulan taraf, ulan taraf Senin bir kubunun beynini de açacaktır aslanım Beynini de Bir yere kaçamazsın. At. Allah kahretsin. Ulan bitecek yamanı buldun da. Ulan tabanca. Yaktırma. Biliyorum bu arada bir yerdesin. Hiçbir yere giremezsin Gel seninle bir anlaşma yapalım. O formülü bana ver. Ben senin hayatını bağışlayayım. Çık ortaya. Çık. Çık. Çık. <gülüyor> vay vay vay vay salat bey açılan be, çıkıyor <Gülüyor> Ben sana demiştim değil mi? Yılanın deliğine dahi girsem bulurum diye. Çek <Gülüyor> tabancaya doğru. Çek! <Gülüyor> formülü ver. Formülü ne yapacağım? Ver formülü. Ne yapacaksın formülü? Ver yoksa beynini dağıtırım. Hiçbir işe yaramıyor. Adam şifre koymuş. Günlerdir uğraşıyorum çözemedim. Şifreyi söyle. <gülüyor> şifreyi ben bilseydim zaten sen beni bulabilir miydin? Şimdi? Söyle şifreyi. O kadar adamın bile aklımdan gelemeyeceğim. Söyle yoksa vururum seni. Şifreyi bilmiyorum. Söyle. Şifreyi bilmiyorum dedim sana. Peki kim biliyor o zaman? Sen de kimsin? Şifreyi ben biliyorum. İstersen tarihte, istersen başka bir şey say. Söyle şifreyi. Hı -hı. Söylemezsen ne olur? Söyle! Söyle yoksa vururum seni. Vurursan şifreyi öğrenemezsin. Söyle! Ama bir şartla söylerim. Nedir şartın? Elindekini bırak. Hayır! Söyle! Söyle yoksa beni uçurum! Şifreyi öğrenmek istiyorsan bir şey yapamazsın. Söyleyeceğim ama elindekini bırak. Yere bırak. Uzaklaşın. Şifre ne işine yarayacak? Zaten? Ne yapacaksın şimdi? Sen ne diyorsun? Ardılatıyorum, her şeye bununa kavuşacağım. ...huzura, mutluluğa, paraya, her şeye... ...anladın mı? öldürerek mi? Yaşamak için öldürmek lazım. <Gülüyor> öldürmek yani... ...kötülerin işi. Hmm. Kendin için yani ha? Evet, ben kendim için yaşarım. Evet. Mutluluk ve huzur bununla mı? <Gülüyor> Dedim ya sana... ...yaşamak için öldürmek lazım... ...kötüler kendisi için yaşar. Veya kendisi için yaşayan herkes kötüdür. Öyle mi? Huzur ve mutluluk bu mu? Gel. Gel. Sana bir teklifim var şifreyi söylemeden önce. Eğer huzuru ve mutluluğu bulmak istiyorsan... ...gel vazgeç bu hayattan. Hayır, benim hayatım bu. Gel hadi vazgeç. Gel kurtul. Huzuru ve mutluluğu bulun da bulamazsın. Ya sen? Hiç olmazsa sen vazgeç. Bizim hayatımız bu olmuş. Racona ters. İstesek de vazgeçemeyiz. Ha, i̇stek. İnsanın en güçlü silahlarından birisi. İstemek. İstersen yapabilirsin. Vazgeçebilirsin. Konuşmayı bırak da şifreyi söyle. Hadi bırakın bu işi. Şifreyi söyle, söz verdi, sözünde dur. Vazgeç bu hayatta. Hayır! <gülüyor> Biliyorsun değil mi? <gülüyor> Eminsin, o yüzden cesaretlisin. Ben kötülük yapmam. <gülüyor> kötülük yapamam. Yüreğimdeki imanın öldürmek için değil, diriltmek için... Demek vazgeçmeyeceksiniz ağam. Konuşmayı bırak da söyle şifreyi artık. Şifreyi oransan sen işine söyle. yardım Söyle! Söylerim merak etme. Söz verdim mi sözümde dururum. <gülüyor> Şifre. Denge. <gülüyor> Şifre. Denge. Denge. Hadi git. Git. <gülüyor> Şimdiden birbirlerine girdiler ha. Böyledir menfaat işte. Cık. Dünya böyledir işte. Ha. Kötülerin sonu da hep ayladır. Evet. Çağı değiştirecek bir buluş mu? Evet bir çağın kokusu geliyor. Bir çağın kokusu. Ama asla kötüler ona ulaşamayacaklar. Çünkü... Bu şifre, peşinden koştuğun şifreyi bilmek yetmez. Sadece bilmek yetmez. Yaşamak lazım. Yaşamak. Ama tarih boyunca kötülere böyle olmuş. Piravun, Nemrut... ...hep böyle olmuş. Her şeyi ele geçirmek. Her şeyin hakimi olmak. Zavallı. Hakim olduğunu sanmış Nemrut... ...bir sineğe malum olmuş. Belki biraz gülünç ve acı. Nemrut bir sineğe malum. Ya Firavun! Her şey yaptığını sanan, tanrılık iddiasına kalkışan Firavun, suda Ah, Kötüler. Kendisi için yaşayanlar. herkesin kendisi için yaşamasını isteyenler. Ha. Ama bu şifre... ...bu şifre ancak yaşanarak bulunur. O şifre... <gülüyor> ...İbrahimce... ...Musa gibi yaşayarak... ...Nemrut'un karşısında yaşayarak... ...Allah'ın kuları için yaşayarak... ...İbrahimce... ...o şifreyi çözersin... ...sonra ateş... ...İbrahim'e serin olur. Ve sonra... ...koca Nil... Musa'ya yol olur ah, Kötüler Şimdi sonarı nedir ah, Nereye gidiyorsunuz Yanlış yere gidiyorsunuz Çözemezsiniz o şifreyi O şifre burada Boşuna gitmeyin bir yere Huzurun mutluluğun şifresini arıyorsan Huzuru ve mutluluğu bulmak istiyorsan İşte burada İyilerdedir İyilerin elinde. Huzur ve mutluluk. İşte bunlarda bak. Hadi gel buraya. İstersen her birini tek tek vur. Şifreyi bulmak için hadi. Zaten bunu gösteriyorlar değil mi? Vurmak, öldürmek. Nasıl? Yoksa sözünde doğru değil mi? Neden öyle bakıyorsunuz? Yoksa... ...çıkmaz sokaklarda mısınız? Niye? Yoksa huzursuz musunuz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu muhteşem bir şifrenin... ...denge sizdeydi. Nasıl olabilir? Nasıl mutsuz olursunuz? Nasıl çıkmazlardayım dersiniz? Her günüm sıkıntılarla geçiyor diye... ...neden böyle söylersiniz? Neden? Aman Allah'ım... ...ne yaptınız bunu? Ne yaptınız sizdeydi o muhteşem denge? O formül, o şifre sizdeydi. Hani her yanında da siz taşımıştınız ya. Mutluluğu, huzuru, gözlerinizin bakışları bambaşka güzeldi. O bakışları görmek için gelirlerdi. Dünyanın her bir tarafından. Ne oldu? Yoksa, yoksa, yoksa kayıp mı ettiniz onu? O muhteşem şifreyi. ...huzurun, mutluluğun şifresine... ...nerede yitirdiniz, nereden... ...yoksa... ...yoksa farkında bile değil misiniz yoksa... ...nerede hani... Ha, ...yaşanan... ...yaşanan... ...sadece bilmekle yetmeyen... ...ve yaşanan muhteşem şifre... ...yoksa... ...o formülü... ...tozlu mı kaldırdınız... ...o muhteşem eserlerin arasında ha? ...söyleyin yoksa... ...yoksa... Oralarda mı kalktı ya? Toz çıkıyor her yanımda. Ne oldu? Yoksa... ...balta girmemiş ormanlar gibi mi diyeyim? Hiç göz değmemiş... ...bu eserler mi yoksa... ...bu asırda? Ne yaptınız? Oku diyen... ...dinin mensupları. Oku diye başlayan bir inancın mensupları. Ne oldu? Yoksa bıraktınız mı bunları? Bu muhteşem eserleri. ...her şey bunlardaydı. Sadece yazılmamış. Edebiyat parçalanmamış. Sadece. Evet yaşanarak. Her bir satırında yaşanan bir hayat. Nasıl oldu? Mutluluğun ve huzurun nasıl oldu? Ne oldu? Bu muhteşem medeniyetin... ...sadece bir şehirlerinde değil... ...sadece bir şehrinde... ...bin kütüphane bulunurdu. Nerede? ...yaşadığımız şehirlerde kütüphane nerede? Hangi sokakta? Yoksa herkes... eğlence merkezlerinin yerlerini ezberledi de... ...kütüphanenin nerede olduğunu... unuttum. Ne oldu? Neden böyle yaptık? Neden? Her birinde bir hayat. Yaşanmış bir formül. Denge. Ne yaptık? Yoksa... ...her birini toz raflara kaldırdığımız... ...birer kitap değil de... ...her biri bir i̇mam Azam mıydı? İmam Şafii miydi? İmam Buhari miydi? İmam Müslüm miydi? Yoksa... ...Farabi mi? i̇bn Sinan mı? İmam Gazali mi? <gülüyor> ...ne oldu bize? Ne inede? Söyleyin... ...her şey oradaydı. Neden bıraktık? Şimdi çıkmazlardayız. <gülüyor> ...çıkmazlarda nasıl bulunabilirdi, nasıl çıkacaktık? Söyleyin, hepimiz birden bir dünyadır tuturduk. Dünya, dünya, dünya. Ne vardı bu dünyada bilmem ki? Beş dakikalık eğlencesinin... ...bir gecelik zevki sabahının ardında... ...bir ömür acı bırakan dünya. Ne vardı bu dünyada bilmem ki? Ne vardı? Hep beraber. Dünyanın peşine düştük. Karuna bile kalmayan dünya. Dünya... Ne vardı bunda? Ne vardı bilmem ki. Bir anda ha, yüceler yücesi Rabbimizin kelamında dengeyi bozmayın diyen Rabbimin ayetlerinde hemen ardından terazi de haksızlık etmeyin diyordu. Ha, terazi, denge ha, ama haksızlık yaptık. Terazinin kefesine koyduğumuz dünyaya iyice düştük. İyice haksızlık yaptık. Sadece hesapların terazileri midir haksızlık? Dünyaya öylesine hücum ettik ki Öylesine dengeyi bozduk ki Öylesine terazide haksızlık yaptık ki Dünya dünya dünya Peki neydi? Ne vardı bunu dengeye getirecek? Bu haksızlıktan Haksızlık olunca Adaletsizlik olunca Kendi ruhumuza zulümdü Her şeye ve herkese zulümdü Peki ya, terazinin diğer kefesinde ne olmalıydı? Dünyayı tengeye getirecek. Dünya, hadi bırakalım dünyayı. Bırakalım mı? Hadi, bırakalım. Hayır, bırakamayız. Kim bırakın derse bırakamayız. Vazgeçilmezimizdir bizim. Burada yaşıyoruz, dünyada. Eğer Allah Azze ve Celle dileseydi, bizi cennetinde yaratırdı. ...dünyaya göndermezdi. Dünyanın bir anlamı var. Bir değeri, bir anlamı. Evet. Dünyayı bırakamayız. Ama dengede tutmamız lazım. Dengede. Dengede. Terazi'nin bir kefesinde dünya. Peki ya öteki kefesinde? Hemen diyeceksiniz tabii ki. Ama bilmek yetmez. Yaşamak. Ahiret. Evet. Dünya hayatı bir gün sana erer, yani ölüm, ölüm, korkutucu, ürkütücü, hayır hayır, asla öyle değil. Işınlamanın formülünün peşindeler. Şimdi deseler ki o formülü bulduk, dünyada bir ışınlama gerçekleştireceğiz. Kimdir bu ışınlamayı, kimin üzerinde gerçekleştirelim dense hepimiz koşarız. ''Ben yaşayayım. Dünyanın göz önde. Yıldızlara ışınlayacaklar. Dünyanın öbür ucuna ışınlayacaklar. Nereye isterseniz oraya ışınlayacaklar. Hemen dururuz.'' diyeyim. ''Hayır, hayır. Ben dünyada yeteri kadar yoruldum. Dünyaya değil. Ebedi, güzelliklerle dolu bir hayata ışınlanmak istiyorum. İşte ölümün adı budur. Daha doğrusu ışınlamanın adına ölüm denmiş.'' İnsanların bulduğu ışınlama değil, yüceler yücesinin ışınlaması. Bir anda vakti geldiği zaman sizinle ilgili ışınlamanın vaktini tayin eder ve bir anda sizi ötelere ışınlayıverir. Ve bir anda bir zindandan çıkıp da hürriyete kavuşurcasına ışınlama. Hah, ahiret hayatı. Kabir bir bekleme salonu mu? Bize göre... Adem'den beri insanlar hala kabirde mi? O bize göredir zaman. Ha, Orada sanki bir an gibidir asırlar. Bir an gibi. Ve orada ışınlamanın mekanından öcelere gidersiniz. Muhteşem ışınlama. Yüce kudretin ışınlaması. Hepsi o kadar. O yüzden Mevlana ölüme aşık olmuş da dün gecesi demiş ölümüne. Muhteşem ışınlama. Böyle diyelim bu çağın diliyle. ...daha doğru olur sanki. Evet, <gülüyor> ahiret. Dünyayı tanıyoruz. Peki ya ahiret, ahiret. Ölümsüzlük, ölümsüzlük. Kötüler için, evet kötüler için, ateş. Ateş, kötüler için. <gülüyor> Elhem verici bir ızırab. Ama iyiler için, güzel gönüllüler için... Bağlar, bahçeler, köşkler Her şey o kadar güzel ki İşte dünya Ha dünya onun için Eğer dünya olmasaydı Ahiretin bir anlamı olur muydu Cennetin, cehennemin bir anlamı olur muydu Dünya Herkes Kötüler ateşini buradan götürüyor İyiler çiçeklerini buradan götürüyor cennete Ha Dünya ahiretin tarlası O yüzden denge Ha. Anlamı olmazdı. Dünya olmasaydı ahiretin. Ve eğer sen olmasaydın ne dünyanın ne ahiretin anlamı olmazdı. Her şeyin anlamı sensin. O yüzden sen lazımsın. O yüzden gel dedim. O yüzden seni çağırdık. Sen çok önemlisin. Sen çok önemlisin. Daha sana çok şeyler anlatacağım. Ne kadar önemli olduğunu anlatacağım sana. Anlıyor musun? Yaratılmışların hiçbirinde gönül yoktur. Bir tek sende gönül vardır. Bir tek sende. <gülüyor> Dünya ve hayret. Denge, eşit. Eşitlik. Eşitlik mi atılan şu çağımızda? Eşitlik midir acaba doğru olan? Bir kilo demir, bir kilo pamuk. Hangisi eşit? Nasıl eşitlik bu böyle? Bir kilo demir, bir kilo altın. Nasıl eşit olabilir? Eşit mi? Nasıl bir eşitliktir bu? Eşitlik değildir doğru olan. Doğru olan dengedir. Denge. Ha. Denge. Neredeydi peki? Peki bu dengenin nasıl olduğunu, nasıl olacaktık? Ha. Burada değil miydi işte? Buradaydı her şey. Bir kenara bırakma verdiğimiz o muhteşem metanetin sayfalarında. Ha. Dünya kısacık bir ömür ama ahiret ebedi bir hayat. Hele cennet hayatı. Ahiret. İhanet yok, nankörlük yok, vefasızlık yok. Artık orada her şey gerçek. Sahte seviyorum sözleri yok. Gerçek sözler her şey. Bütün güzellik kadına veydi kadına. Dünyanın bazısında fani, geçici, gerçeği ...bazı gerçeğinde... ...yalancı dünya... aldatıcı dünya... ...ahiret mi? Anlatıla anlatıla bitirilemiyor ki... Ciltler dolusu haberler... Muhteşem. ...peki nasıl? Denge nasıl? Dünya... ...dünya... ...kısacık dünyaya... ...çalışması çok fazla dünyanın... ...ama kazanacağız... ...ahiret mi? Ahiret, çalışması çok az ama kazancı çok. Alın teri dökersiniz bir gün boyunca çalışırsınız. Bir ömür çalışırsınız alın terinizle. Ne kazanabilirsiniz? Belki bir ev. Hadi iki tane olsun. Hadi beş tane olsun. Hı. Hadi bir ömür çalışırsınız ama. Peki ya? Peki ya ahiret öyle mi? Bir kardeşine tebessüm edersin. ...sana bir köşk verirler, bir yetimin başına elini uzatırsın, sana köşkler verirler. Allah'ın sana verdiği servetlerinden bir küçük sadaka verirsin, bir küçük sadaka. karşığında bağlar, bahçeler verilir sana. Hatta o güzel peygamberim yarım hurma ile diyor, yarım hurma. Söyle be bana küçük çocuk. ...yarım urmayı sana verseler... ...götürsen bakkala... ...bu dünyadan ne verirler sana... Ha, ...bir şey vermezler diye mi... Evet. ...ama ahiret hayat öyle değil... ...bir küçük şey uğruna... ...neler verirler neler... ...dünya ve ahiret... Hı? ...evet buradaydı işte... ...burada kaldırdık mı yoksa hepsini... ...neye koyduk... nasıl nasılsınız... ...dünya... Hani o kadar da zor muydu bu dengeyi kurmak diyorum? Şimdi bu aralar herkes birbirine soruyor. Bu aralar sıkıntıları var insanların. Değil mi? Nasılsın kardeş? Nasılsın beyefendi? Ha! Aa sorma. Dünyalık işlere dalmışız. Hah. Hele ben sorunca öyle oluyor. Sakallı filanım ya. Hemen ahireti sorduğumu zannediyorlar. Nasılsın diyorum. Sorma abi ya. Dünyaya daldık işte bir silam. ...kendine neden haksızlık yapıyorsun? Neden? Her sabah hayata başlarken... ...gönlünle... ...bismillah deyip başladığında... mı ahirete dönüşmüyor mu? Akşama kadarki bütün çalışmaların... ...ahireti olmuyor mu? Haa! Ah, neden kendine haksızlık yapıyorsun? Neden? Ah, Sadece bir kalp işidir bu. Bir gönül işidir. Her şeyi bir anda... ...o kadar da zor değil hani... ...bir anda ahirete verirsin. Ha. Dolaşırsın sokaklarda Her yanda ve her tarafta ha. Hansala münafık oldu Hansala münafık oldu Medine sokaklarında bağırıyor bir sahabi Hanzala ha. Ebu Bekir getirin ha. Götürsün onu Resulullah'a Ya Resulallah Senin yanındayken her şey çok güzel Ama senden ayrılınca öyle olmuyor Galiba ben münafık oldum Kendine haksızlık etme Hanzala diyor peygamber İnsan bazen öyle ...bazen öyledir. Ha, yeter ki kalbini... ...Rabbinden ayırma. Sadece onunla ol. bunu. Halkın içinde gez... ...ama hakla beraber ol. Ha, ne dersiniz? Öyle miyiz acaba Ah insanlar... ...ve kalpleri ne dersiniz? İnsanlar... ...ve kalpleri... Hı. Aslında kalpleri... Tabii ...sadece Allah bilir. Ama işte duramıyoruz. İnsanız ya... ...ah insanlar... İnsanlar. Duramıyoruz işte. İnsanlar hakkında hemen bir şeyler düşünüyoruz. O var ya o, Şu var ya şu filan gibi. <gülüyor> i̇şte şey ki... Ne yapayım ben de işte. <gülüyor> Bu insanların arasından birisiyim. Ben de merak ediyorum dolaşırken halkın içinde. Acaba kimde neler var. Yüreğinde neler var diye. Merak ediyorum. Acaba Hı? birini seçsem tercih etsem. Hı? O Hı? oyuncak gibi sabahtan akşama ceptele buluyor. Yoksa şu kezen, şu delikanlı mı? Haa garibim. Yoksa şu garip mi? Onu mu seçsem acaba? Yüreği güzel olan birisini seçmek istiyorum. Haa. Ne dersiniz? Evet evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. <gülüyor> e, kusura bakmayın. yani Yanlış anlamayın ama sizinle ilgili bir şeyler düşündüm de. Buyurun efendim. <gülüyor> Yani nasıl desem bilmiyorum. Yani oyalanıp duruyorsunuz burada. Evet arkadaşlarım bekliyordum. Kitapçının ah işte, önünde buluşacaktık da. Tamam işte. Evet tamam. Ha, evet evet. Arkadaşlarınızı bekliyorsunuz. Kitapçının Hı -hı. önünde buluşacaksınız. Evet, evet. Arkadaşlarınızla buluşup güzel bir sohbete gideceksiniz. Sohbet? Evet evet. Arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Kitapçının önünde. Ve sonra güzel bir sohbete gideceksiniz. Valla ne dediğini anlamadım ama biz arkadaşlarla bulup burada kahveye gidip okey falan oynayacaktık yani. Aman Allah'ım. Ne oldu bir şey mi var? Ee, bir şey yok. <gülüyor> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yok yok bir şey yok. <gülüyor> Çok acı verdi değil mi bize? Göründüğü gibi olmayanlar. ...ne kadar acı verdi bize diyeyim. Hangisini seslen başka? Hangisini? Durdurayım mı şu garibanı? Yolcu galiba. Ha? Yok. Şu delikanlı daha enteresan. Evet. Selam versem... ...selamı almak vacip. Bir de almazsa çocukcağızı günaha sokmayayım. Delikanlı! Hey! Bana mı dediniz? Ha, merhaba delikanlı. Merhaba amca. Ha, nasıl? İyilik uğraşıyoruz. Ha, ne kadar güzel. Yani çok heyecanlısın böyle yerinde duramıyorsun da. Evet arkadaşımı e... bekliyorum da. Ha, arkadaşını bekliyorsun. Evet. Kız arkadaş. Hayır erkek arkadaşım. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani o zaman e, delikanlı arkadaşınla buluşup... Şurada, şu aşağı tarafta, şuradan aşağıdan inince... ...orada disko gibi bir yer var. Oraya bina mı gideceksiniz? <gülüyor> Hayır amca. <gülüyor> Yanlış tahmin ettiniz. Biz arkadaşlarla yeni iki üç haftadır... Ha? E, ...birlikte toplanıyoruz bir yerde. E, beraber şey tefsir yapıyorum. okuyoruz. Anlamadım. Tefsir okuyoruz. Hadisler falan okuyoruz. Birkaç haftadır. Evet. Allah Allah. İşte... Yanlış, Nerede? Yanlış hayır, e, içimde onun heyecanı var. Kusura bakmayın. Konuşurken de e, biraz heyecanlıyım. E, işte, bekliyorum. Farkındaysanız sabahtan beri saatime bakıyorum. Bir an evvel gelse de gitsek diye. Çok güzel oluyor. İnsan bir hoş oluyor böyle. E, Kusura bakma delikanlı. Suizanda bulundum. Estağfurullah. <gülüyor> Hakkını helal et. Ya, Onlar gelmediler. Sen git delikanlı. Hayır da acele etmek güzeldir. Hadi öyleyse sen git arkadaşlarına. Peki amca. Hadi. Peki, oldu. Ne garip ya benim. Ne garip. Kalpleri ancak Allah biliyor. Kalpler kudret olan Allah. Ne diyor Hazreti Mevlana? Ya olduğun gibi görün... ...ya da göründüğün gibi ol. Göründüğün gibi ol. Olduğun gibi görün. Dilerim delikanlı. O sohbetler seni güzelleştirir. Mutlaka öyle olur. Mutlaka. Muharak olsun. Dilerim. Okeyci kardeş. Dilerim. Göründüğün gibi olursun bir gün. Dilerim. Çok acı çektik çünkü. Çok acı. Ha. Ha. Sadece bir gönül işi işte bu. O kadar zor değil ya. Sadece bir gönül işi Bir anda her şey değişebilir Her şey bir yüreğin ise Sabahları uyanırsınız Kainata bakarsınız Her şey muhteşem bir dengede değil mi Bakarsınız dağlar Dünyanın dengesi için çakılmıştır yeryüzüne Yüceler yücesi Rabbim Her şeyi ne kadar Dizayn içinde Denge içinde yaratılmış? Ya dağların yamacından Şele tepelerin ardından açan güneş Ha. ...ne kadar muhteşem bir dengede... ...ısıtıverir, aydınlatıverir... verir, onun görevi. Bir santim değil... ...bir milim bize yakılmazsa ...her şey harap olabilir yeryüzünde. Ya geceleri... ...ay dolanır. Tatlı bir aydınlık verir geceye... ...ve insanın ruhuna... ...her alık. okyanuslar, denizler... ...ay olmasa ne olurdu acaba? Hay ya galaksiler... ...yamuzlar, her yan... Ha. ...ya hu hu diye esen rüzgar... Ha ...ya o rüzgarda salınan ağaçların dalları... ...ya çiçekler, papatya... ...düşünebiliyor musunuz, papatyasız bir dünya... ...hiç olmaz ya, hiç olmaz öyle bir şey... ...değil mi ya, her şey o kadar yerli yerince ki... ...ve kainatta bir musiki var... Ha, ...şu insanların hepsini çıkarın... ...ve tek başınıza dünyaya başlayın sabahları... ...ne dersiniz... O muziki işitir misiniz? Ama hayır! Sensiz olmaz, sonsuz da olmaz. Papatyasız olmayan kainat sensiz hiç olmaz. Sensiz hiç olmaz. Ha ah, sabahları kendiniz mi uyanıyor sanıyorsunuz? Yüceler yücesi melekleriyle göz kapaklarınızı açıyor. Ve sonra hadi şu ahenk içinde yarattığım kainatın içinde... Ha çiçeklerden daha değersiz değilsin. Hadi sen de insan olmanın görevini yerine getir. Ha, hadi hele hele yüreğinde bir sevda varsa onun gereğini yerine getir. Hadi. Hadi gidelim bir yerlere ha. Yoksa birilerini çağıralım aramıza. Hadi gelsinler. Işınlanalım mı? Birilerini mi ışınlayalım? Biz mi ışınlanalım? Ne fark eder? İkisi de aynı şeyi. Sanki cenneti bahçeleri, ağaçlar vardır. Bilirsiniz, her bahar ardı, mevsimler. Her biri öyle bir denge içerisindeki, kış mevsiminde kurumuş, yani odun yapıp yakasın gelir. Öylesine kurumuş, sertleşmiş ağaçlar, kış mevsiminde. Ama hiç şikayet etmezler, hiç. Hani benim nerede yapraklarım, hani nerede benim çiçeklerim, meyvelerim? Asla. ...sessizce bu dengeye teslim olurlar. Bilirler çünkü... ...kışın ardından bir bahar gelecek. Çiçekler açacak. Meyveler verecek ağaçlar. hele değil mi dertli? Ben değil mi? Dertlisin sen. De. Sanki bir kış mevsimdeki bir acılar çekiyorsun. Öyle mi? Ha, ağaçlar gibi o. Sessizce. Ha, bilesin ki... ...her kışın bir baharı vardır. Bir gün olur, acılar sana ne meyveler verir. Bir gün elhamdülillah dersin, iyi ki ben bu acıyı çekmişim dersin. Eğer ben bu acıyı çekmeseydim, bu meyveler olmazdı dersin. Bütün yüreğinle, gönlünle. Ha, ha, evet, merhaba. Ha, hadi yaşanalım. Hazreti Bir'in yanına mı gidelim yoksa onun dervişanını yanımıza mı çağıralım Mevlana'ca? Hadi çünkü kainattaki fısıltıyı işitelim. O rüzgarların fısıltısı var ya, kedilerin mırmırları, bülbüllerin ötüşleri. ah, Yaseminlerin kokusu arasında her şey ne kadar güzeldi değil mi? içinde uyanmak hayatı ve öylesine başlamak, her şeyi anlamlı kılmak. ...eğer papatya illa ben diken olacağım derse yakışmaz değil mi? Ha yakışmaz. Her şeyin bir anlamı vardır. Papatyanın yaprağının bile bir anlamı vardır. Ha, her şey anlamlıdır. Sohbetler anlam taşır. Dostluk içindir. Gerçek dostluk. Selam verdi miydi? Gerçek dostça selam verirler. Anlamı vardır selamım. Neyim varsa seninle paylaşırım dercesine. Böyledir işte. Attığı her adım anlamdır. Kaç adım attınız boyuna kadar? Ve kaç tanesi anlamlıydı? Nereye doğru attınız adımlarınızı? Her adımları anlamlı derviş al. Ha, bir kenarda dinlenirler. Dinlenmek de güzeldir. Allah'ın lütfudur. Ha, hırs göstermemek lazım. Allah nasıl dilemişse senden beklediğini yapmak lazım değil mi? Mevlana diyor ki eğer geceler olmasaydı insanlar hırsından çatlardı Hı, Sessiz ve sakince dinlenmek bile güzeldi Dinlenmek bile anlamlı Alışverişleri mi? Alışverişleri sevgidir onların Sadece gönülleri için alışveriş yaparlar Yoksa ucuz olsun da çok olsun ne kadar kaparsam ne kadar elime geçirirsem değil Böyle hayatın tadı çıkar mı? Hayat böyle güzeldir Böyle alışverişin bile sevgi olacak. Dostane. Ha, kimsenin kimseyi aldatması söz konusu değil. Ne güzel bir hayat değil mi? Hazreti bir sakince yaşadığı bu hayatın içerisinde... ...kainattaki musikeyi, o muhteşem ilahi besteyi işitir. Sonra yıldızlara çevirir gözünü. Ve sonra hisseder madem ki... Ha Kur'an haber veriyor. Madem ki her zerre Allah'ı zikre ediyor ve her zerre madem ki zikre derken Rabbine dönüyor, cezbelenir Mevlana. Öyle bir şev keçende, öyle bir aşka düşer ki, öyleyse ben ne dururum? Yıldızlar kadar olamadım mı? O maddelerden daha değerliyim ben. Ben gönül taşıyan insan der. Ve seslenir bütün bir cihana. Beşerler, aznay chun hikayet mekunat az judayi ha shikayet mekunat dinle dinle antilla diye bashar mazsevisine dinle ha o sharkiyi isitince yureyi o besteyi duyunca ince asbek ederem aşk şarabını içmişim sarhoş olmuşum